Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı 23 Kasım Cumartesi günü pestisitlerin zararları ve alternatif yöntemlerin konuşulduğu Zehirsiz Sofralar başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans kapsamında çok zehirli 13 pestisin yasaklanması için Change.org'da da bir imza kampanyası başlatıldı. Tüm canlılar için Zehirsiz Sofralar imza kampanyası tarımda kullanılan ve insan sağlığına olumsuz etkileri Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan peshizitlerin yasaklanmasına başlıyor. Basın toplantısında konuşan gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, sağlıklı bir yaşamın ancak gıda güvencesi ve güvenliğin sağlanmasıyla sürdürülebileceğini ifade etti. Şık konuşmasında peshizit kalıntısı içeren gıdaların yenmesi veya kirli suların içilmesi insanlarda akut ve kronik olarak gözlenen çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Pestisitlerin bebek ve çocuklarda hormonal ve nöral sistem üzerine toksik etkilerine yol açtığı dair ciddi şüpheler var. Bunlara ek olarak pestisitler doğal hayattaki çok sayıda canlı türüne toksik etkilere de neden olmakta. Faydalı böcekler, kuşlar ve arılar başta olmak üzere uçucu böcek türlerindeki dünya genelindeki azalma bir başka deyişle biyolojik çeşitlikteki kaygı verici azalmanın en önemli nedenlerinden biri pestisit kullanımı dedi. Pesthisitlerin zararlarını anlatmak ve pesthisit kullanımını azaltmak için kurumların yan yana geldiğini ve harekete geçtiğini ifade eden Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Projesi sorumlusu Berkan Özyer, zehirsiz sofralar sivil toplum alanının güvenli gıda hakkı için çok önemli bir birliktelik olduğunu vurguladı. Özyer ilk kez bu kadar farklı alanlardan sivil toplum kurumlarının bir hedef için yan yana geldiğini ve bu durumun gelecek için umut verdiğini ifade etti. 12.000 yılda oluşan dipsiz gölün bir kişinin hazine var başvurusu üzerine devlet olanakları kullanılarak boşaltıldığı bildirilmişti. Bunun üzerine gelen tepkiler ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gölün eski haline gelmesi için 4 maddelik eylem planı belirledi. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla çet yönetmeliğinde de değişikliğe gittiklerini belirten Bakan kurum bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan çedroporu alma zorunluluğu getirdik. Yeni düzenleme ile birlikte doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak ve bilinçsiz aramalarında önüne geçmiş olacağız diye konuştu. Dipsizgöl'ün yasal izin ile kuratılmasına tepki gösteren Ekolojik Haklar Merkezi ise konuyla ilgili açıklama yayınlayarak insanları suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına yollayıp kamu davası açmaya davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin termik santral bacılarına filtre takılmasını geciktirdiği kararla ilgili iklim habere açıklamalarda bulundu. 307.org araştırma koordinatörü Mahir Ilgaz. Kararın aslında çok beklenmedik bir karar olmadığını belirtti. Konunun önce madde 45 sonra da madde 45 olarak gündeme getirildiğini hatırlattı. Ve öyle bir karar ki pek mantığa sığmıyor. Çünkü santrallerin filtresiz bir şekilde çalışacak olmasının zararı hükümet tarafından da kabul ediliyor. Bu şekliyle santrallerin çalışmasına izin veriliyor ve iki buçuk sene uzatılıyor dedi. Ilgaz filtreler takılsa dahi tüm zehirli gazların durdurulması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, kömürlü termik santrallerin tüm dünyada hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de mali nedenlerle bir bir kapandığını ifade etti. Ilgaz, kömür sektörü ciddi bir krizde. Türkiye ise aslında devreden çıkması gereken belki de en eski yatırımları daha uzun sürede ayakta tutmak için, Kaynak aktarıyor. O yüzden de birçok açıdan talihsiz ve mantıksız diye konuştu. Temiz Hava Hakkı platformundan Buket atlıysa, Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatandaşlara temiz hava hakkını koruyacak bir söz verdiğini hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi imza vererek, telefonla arayarak ve sosyal medya üzerinden sesini vekillere ulaştıran yüzlerce, binlerce vatandaşa rağmen sözünü tutmadı. Madde 50'yi kabul ederek kömürlü termik santrallere çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapmadan 2,5 yıl daha çalışma izni verildi. Anne karnında bile etkisi görülen hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi anayasanın 56. maddesinde tanımlanan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıyla çelişkili. Bu nedenle madde 50'nin anayasa mahkemesi tarafından daha önce olduğu gibi tekrar iptal edileceğini düşünüyoruz. Bu arada kömürlü santraller çalıştıkları sürede Her gün hepimizin hayatından çalmaya devam edecek. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları olarak şimdi çok daha büyük önem kazanan bir sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz diye konuştu Buket Aklı. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derneğin Büşra Ayar. Bugünlük sizlere posi.org'dan posi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kentteki biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıyor Bu kapsamda merkezde görevli öğretim üyeleri kentin yüksek rakımlı bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir böğü türü tespit etti. Halk arasında Sarı Kız ve Sarı Ömer olarak bilinen Solifucce cinsine ait bu tür, Glipus Hakkarikus latince bilimsel ismiyle dünya literatürüne kazandırıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.